أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله الذي قال في الكريم وما أن يشاء الله الله الظاهر الله فمن كان الله الله Vahlelüğüttetme lisan yafkahu kovli ve fabuzu amri ilah. Vla hâl ve la kuvte illa billah. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Allahu aladhi khalq al-asma wa al-ard wa anzal min al-asma imaan. Fa i İbrahim. İbrahim suresinin 32. ayeti kelimesinde kaldık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sure-i İbrahim son sayfalarına geldik. Allah'u lezî, Allah Celle Celaluhu kendini tanıtıyor. Kur'an-ı Kerim, kainatı yoktan var eden Allah Celle Celaluhu'nu en iyi anlama, en iyi tanıma vasıtasıdır. Bunu da Rabbimiz kendisi bize, kendi İlim sıfatının tecellisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy, bu vasıtayla da biz Rabbimizi tanımış oluyoruz. Yoksa nasıl tanıyacağız? Allahu Allah kendini tanıtıyor. Elledi o Allah. Halakas semavati gökleri. Gökleri yarattı Allah. Şimdi biz göğe baktığımız zaman birinci kat semayı görebiliyorsak, Allah Celle Celaluhu yedi kat semadan bahsediyor. Onları yarattım diyor. Vel ard yeri yarattı. Allah Celle Celaluhu gökleri ve yeri yarattı. Ve emzele indirdi mine's i gökten maen en su. Allah'ımız biliyor ki ben gökten su indiririm. Suyun menbaı ve yunşi'l-sehâbe-s-iqâl. Efendim ağır bulutları inşa ederim diyor. Bakıyoruz göklerde evet berrak bir hava. Bir anda efendim yoğun bulutlar bir araya geliyor. Efendim denizleri dolduracak yağmurlar yağıyor. İşte Allah Celle Celaluhu gökten su indiriyorum diyor. Ve enzele minesemayı orada o bulutlar aşılanıyor yağmura dönüşüyor ve enzele indiriyor minessemai gökten maen suyu fe ahrece bihi o su sebebiyle Mevla o kupkuru topraklardan minessemerat meyveler rızkan lekum sizin için rızık olarak Mevla Celle Celaluhu yaratıyor. O yağmur yerdeki toprakla buluşuyor ve o toprak kupkuru olan toprak. Ee, orada çeşitli meyveler, sebzeler, nimetlere dönüşmüş oluyor. Yani bir kavunu, karpuzu, şeftali, kayısıyı, e, salatalık, domatesi incelediğimiz zaman su. Yani su olduğu gibi su. Kurban olduğum Rabbim Celle Celaluhu onları efendim e, sonra lezzeti, rengi, kokusu, tadı oluşuyor. Burada anlatılan muhtelifetül elvan renkleri farklı vel eşkal şekilleri ve tuum efendim tatları ve kokuları farklı toprak aynı ve yuska bima in vahid diyor Allah. Aynı su. Su aynı. Aynı suyla efendim Nin nehrinden, Fırat'tan, Dicle'den, Sakarya nehrinden ovalar toprak aynı, su aynı veya gökten yağan yağmur. Fakat bu kadar renk, koku, tat vesaire. Bunu Allah Celle Celalü buyuruyor ki işte bunu ben yaptım. Rızkallekum size, rızık olarak yarattım. Ve sahhare, Allah Celle Celaluhu lekum sizin emrinize, müsahhar kelimesi Arapça'da yani al kullan demektir. Bütün kullanım tasarrufunu veriyor. Şimdi Allah Celle Celaluhu dünyanın da tasarrufunu kullarına veriyor. Dünyada siz istediğiniz gibi yaşayın. Dünyayı da sizin tasarrufunuza verdim. Siz emrinizde istediğini yapıyorsun. Küçücük bir çocuk, yarım tonluk kocaman bir efendim e, manda dediğimiz, öküz dediğimiz, ona vuruyor sopayı, o gidiyor. Şimdi o kocaman hayvan sen kimsin, küçücük bir çocuksun demiyor. Allah Celle Celaluhu onu kocaman bir tonluk deve bir insan haydi diyor, gidiyor. Mevla onu onun emrine vermiş, kurban olduğum Rabbim Celle Celaluhu. Yani Mevla kainatta her şeyi, yarattığı kulların emrine vermiş, müsahhar kılmış, emrine amade kılmış. Kullanın demiş. Bir müddet tabii bu. Sizin tasarrufunuza verdiği, müsahhar kıldığı, boyun eydi manası verdirilir burada. Yani boyun gene geniş manalar var. Bir mana burada kurtarmıyor. Yani canlılarla alakalı, cansızlarla alakalı, mevcudatla alakalı bunların Mesela güneş de kıldım der Kur'an-ı Kerim. E güneş senin emrine verildi derken güneşe bir tasarruf yapamıyorsun. Ama yine insanlığa hizmet ediyor. Mesela insanoğlu bitince güneşin ışığı sönecek. Vesahhara sizin emrinize verdim, Müsahhar kıldım lekumuz el Burada gemileri ticreliye yüzer fil bahri denizde bir emrihi Allah'ın emriyle. Su yumuşak bir latif bir maddedir. Yumuşak dokunduğun zaman Hissetmiyorsun bile e fakat e, mesela bir taş denizin üzerine koyun hemen batıyor o taştan çok büyük bin tonluk gemi normalde konulduğu zaman hemen suda kenara doğru çekip direkt efendim bir kilometre neyse dibe batmalı niye batmıyor Allah Celle Celaluhu biliyor ki ona işte kaldırma kuvvetini kim verdi halbuki dünyanın yer çekim kuvveti vardır yer çekimi olması insan ayakta yürümesi mümkün değil dört ayakta yürümesi gerekiyor. O yer çekim Mevla insanoğlunun yürümesini sağlıyor. E peki denizde de aynı yer çekimi var. Denizde niye efendim içine doğru çekmiyor? Allah ona da farklı bir efendim insanoğlunun faydasına yaraya. Çünkü orada da çekim olsa o zaman ne olacak? Denizdekiler de içine doğru çekilecek. Dünyada mesela vesaire efendim. Şimdi ve fulk. Mesela bunu anlatalım şimdi dünya hani yuvarlak tamam. Mesela i̇şte burada olan birisi yer çekimi olmasa buradan uzay boşluğuna doğru düşüp gitmesi gerekir. Ay'a baktığımız zaman ayda yürüyen birisi. Yani sanki ayaklarından tersine yürümüş gibi oluyor. E şimdi dünya da aynı durumdadır. Yani şuradan baktığımız zaman bu tersine gibi. Buradaki bir adam düşmesi gerekirken o yer çekimi dediğimiz o insanı tutuyor. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki bak denizleri sizin kullanımınıza verdim e bunu düşünmek lazım yani deniz latif bir maddedir yumuşaktır e üstündeki içine doğru batması gerekir nasıl oluyor yukarıya doğru İşte Allah o kaideyi o kuralı yaratmış insanoğlu da ben bunu buldum diyor ya buldun var olanı e işte bunun var oluşu bunu yapan kim Allah celle celaluhu onu bilmek lazım yani hazır motor yapılmış öbürde inceliyor ben bu motoru çözdüm Efendim ben iyi bilirim. E bunu yapan adam o ne bilir ki? E günümüzdeki bilim bu duruma düştü. Yani adam buluyor ben biliyorum diyor. Efendim kimya profesörüyüm diyor. E bunu yapan Allah o ne bilir ki diyor. İşte burada sonsuz cehennem devreye giriyor. Had bilmeyenlere had bildiriliyor. Onun için biz Allah'ın yarattığı kainattaki hepsini bulalım. Bulduktan sonra da kurban oldum Rabbim diyelim. Allah Celle Celle ve <وَيُفَقِّهُون> yufakihun öyle bir dönem gelecek bilgi sahibi olacaklar ama bir gayret din din bilinmeyecek. Yani Allah ile alaka olmayacak. Bu olmadı ki. İlim ilim bilmektir. İlim hakkı bilmektir. Eğer hakkı bilmezsen bir kuruca emektir. لِتَجْرِيَ الْفِالْبَحْرِ Denizde yüzer bir emri Allah'ın emriyle ve sahara Tekrar aynı kelime Sahara emrinize verdim diyor Allah لكم. sizin için elen her nehirler Şimdi burada deniz dedi, nehir dedi, ayırdı. Çünkü denizdeki sudur, nehirdeki o da sudur. Fakat deniz suyu toprağı kurutur, tuzludur. Nehir suyu hayat verir. Allah Celle Celaluhu da tekrar burada ne, ne yaptı? Denizleri gemilerin yüzmesi için. Efendim tatlı suları da sizin emrinize verdi. İçip hayat sürmeniz için. Deniz suyunu tarlaya efendim gönderecek olursak deniz suyu suluyor tuzlu şeyi meyveyi sebzeyi kurutur. Yakar. Vesahhareleku elenhar <gülüyor> dedi. Burada nehir. Vesahharelekul fulke li tecrie fil bahri. Allah size denizleri gemileri yürütesiniz diye verdi. E, deniz yolculukları ne kadar büyük? Dünyanın en büyük taşımacılığı denizlerde oluyor. Kur'an-ı Kerim denizleri demedi. Gemilerle bağlantılı oldu. Fakat Nehir meselesine gelince Nehirleri emrinize verdim yani Nehri direkt kullanabiliyorsun İçebiliyorsun Oradan efendim şehirleri, memleketleri, tarlayı, bahı, bahçeyi Meyveni, sebzeni sulayabiliyorsun Mesela Buzulların erimesinden bahsediliyor İşte 2050'de eriyebilir Eridiği zaman ne olacak Deniz seviyesi yükselecek Yükselince denize yakın olan yerler Yani ovalar su altında kalacak Su altında kalınca Tuzlu su yani deniz suyu oraları yakar. E, ova diye bir şey kalmaz. Allah muhafaza eylesin. Allah afatlardan muhafaza etsin. وَسَحَرَ enhar الْاَنْهَارِ Kur'an-ı Kerim'deki böyle meseleler. Şimdi orada deniz suyunu emrinize verdim demedi. Deniz suyu gemilerle bağdaştırarak e, emrinize verdim dedi. Orada başka ayet-i kerimelerde de oradan e, incileri çıkartırsınız. İşte taze lehmen tariyya, taze balıklar yerseniz diyor Mevla Teala onları da açıklıyor peki 33. ayet Vesakhale. yine müsahhar kıldım emrinize verdim kullanımınıza tasarrufunuza verdim yani Allah Celle Celaluhu Elhamdülillahi Rabbil Alem Rabbi Allah'a masut Errahmanirrahim sonsuz merhamet sahibidir Mer rahmandır rahimdir maliki ümidin, kıyametin sahibidir e dünya dünyayı size bıraktım diyor Allah dünyada istediğinizi yapın ama kıyamet günü görüşeceğiz diyor Dünyada iyilik yaparsanız, kendinize kötülük yaparsanız orada görüşeceğiz diyor. Hemen orada maliki yomiddin. Biz de hemen ne diyoruz? İyyâken avd ve iyâken Sadece sana kulluk ederiz. Biz buradaki hürriyetimizi, kulluğumuzu, yapımızı, aklımızı, kalbimizi sadece sana kullukta kullanırız. İyyâken avd ve iyâken esin. İhdinas Bizi dostları yola ilet. Sırat aradın en ham Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, alimlerin, salihlerin, velilerin yoluna. E şimdi burada ne oluyor? Biz Allah'a taparız, peygambere ittiba eder, salihlerin yolunda gideriz. Şimdi bazı yapılar ne diyor? Siz onlara mesela tapıyorsunuz ifadesini kullanıyor. E bu batıl bir yol ortaya çıkıyor. Elhami Şerif biz burada neyi ifade ediyoruz? Allah'ım sana taparız, salihlerin, sıddıkların, peygamberlerin yolunda gideriz. Mesele bu kadar basittir. Yani onun için tekfirci bir yol izlemek, bu İslam alemini birbirine düşürmektir. Biz ittihat, birlik inmel müminle iman edenler kardeştir iman dairesinde müslümanım diyen bir kişiyi kendine kardeş kabul edeceksin onu tekfir etmekle onu reddetmekle değil ve Allah celle celaluhu sizin emrinize verdi musahhar kıldı e, eşe güneş. E şimdi burada da yine musahhar yani nehri gidip kullanabiliyorsun güneşi nasıl kullanacaksın ya şimdi Allah celle celal burada yani bu musahhar kelimesinde böyle geniş bir mana var yani Allah Celle Celaluhu e, boyun eğdirdi. Yani sizin hizmetinize sundu, size verdi. Siz varsınız diye Allah Celle Celaluhu, efendim çamur gibi gördüğünüz toprak sizin için hayat kaynağı oldu, nimet kaynağı oldu. Sular sizin için hayat kaynağı oldu. E, Mevla Celle Celaluhu yarattığı hayvanlar sizin emrinize verildi. Yumuşacık o denizler insanı yutması, gemiyi yutması gerekirken üstünde durdu. Sizin emrinize verdi. Ve sehare Sizin yine emrinize verdiler. Eşşemse güneş. Güneş efendim ne yapıyor? Meyvelerin, sebzelerin oluşmasına vesile oluyor. Ve kamer. Bu ayda da ibeyin. Bunlar sürekli dolaşırlardı. Devam ederler. Yani leşşem, Yasin-i Şerif'te leşşemsu tecrî, güneşe andolsun and ki tecrîli müstakarıyla, kendisine ait bir yörüngede o yüzüp duruyor, devam ediyor. Velike takdirül azizil alim, aziz ve alim olan Allah'ın takdiri. Ne takdir ettiyse vakti dolunca güneş efendim benim yolculuğum bu kadar diyecek ve güneş yok olacak. Kıyamet dediğimiz. Mevla Celle Celaluhu güneş ve ay durmaksızın. Daim devam eden, deveran eden güneş ve ay. Onları da sizin emrinize verdi. Ve yine size müsahhar kıldı. Lekum sizin için. El leyla ve nahar. Geceyi ve gündüzü. Gece. Gece bir nimettir. Gündüz de bir nimettir. Daim gece olsa. Yaşanmaz. Daim gündüz olsa. O da acayip bir şey. İnsanoğlunun hırsı gece onu rahatlatıyor. Gece olunca tamam akşam oldu diyor. İstirahat edeyim diyor. Eğer sürekli gündüz olsa Allah'u ala. İnsan hırsından yani şunu da yapayım, bunu da yapayım, bunu da yetiştireyim, bunu da yetiştireyim. Bu sefer kendini çatlatır yani. Hırsı yetiştireyim, bitireyim diye vesaire. وَسَحَرَ leyla ve وَالنَّهَرْ Geceyi ve gündüzü de sizin emrinize verdi. Gecenin ayrı bir güzellikleri. A alimler için, Allah dostları için. Gece boyu, sükunetle, ibadet ve taat ile. efendim. Gecenin böyle bir özellikleri. Gündüzünde meişet özellikleri vardır. 34. ayete geldik Sure İbrahim ve ata kum yine Allah Celle Celalu size verdi. Min kulli ma mu? Ve ata kum size verdi. Neyi min kulli burada min tevdiye manasında da vardır. Yani bazı şeyleri Mevla Celle Celalu tamamını cennette veriyor. Veya burada min kulli istediğiniz her şeyi. Yani insanoğlu düşünse bu kadar nimeti düşünemez. Bir insan güzel bir resim çizeyim diyor. Canlı resmi çizmek la tatulü meleke fi beti sure melekelm bir evde resim veya köpek varsa melek girmez. Yani canlı resmi yapmak dinimiz haram kılmıştır. Mesela güzel bir manzara olsun diye ne yapıyor? Allah'ın yarattığı efendim ağacı, çiçeği veyahutta efendim bir şelale vesaire yapıyor. E kendin başka bir şey yap bir şey çıksın millet ne acayip ne güzel bir şey desin. Yani Allah Celle Celaluhu İnsanın hayal edemeyeceği güzellikleri yaratmış. Nimet bakımından bu kadar çeşit meyveyi insan aklına getiremez. Allah bunları yaradı ve atak. Allah size verdi. Min kulli kül kelimesi yani her şey demek. Ma istedumu istediğiniz istediğiniz her şey. En basitinden mesela bir insan bakıyor, görüntüsü çok güzel bir meyve. Yaklaştırıyor, kokusu çok güzel. Efendim yemeye başladığı zaman Yenilmesi çok kolay, ağızda eriyor mesela çilek gibi, şeftali gibi, yok oluyor. Ve ondan sonra yutuyorsun, yutulması çok kolay, süt gibi. E ondan sonra hazmi kolaylaşıyor. Yani bunlardan bir tanesi olmasa, yaklaştırıyorsun kokusu çok efendim e, menfur bir şekilde olsa, insan o kadar güzel bir nimeti yiyemez. Dört taneden, beş taneden bir tanesi olmadı mı? O olmuyor. Ve atâkum min kulli ma seyâtumû. Allah'tan ne istediyseniz, yani sizin bildiğiniz bilemediğiniz Allah hepsini size verdi. Ve in saymaya kalkışsanız ni'metallahu Allah'ın nimetini la tuhsuha sayamazsınız. Allah'ın nimetini sayamazsınız. Allah sizlere o kadar nimet verdi. O kadar güzellikler verdi. Ve in nimet ni'metallahi la tuhsuha sayamazsınız. İnnel insanen levvalûmun keffar. İnnel insan sonuç. İnsanoğlu muhakkak insanoğlu... La zalumun, la burada tekit var. Zalumun, kefar o da aynı. Yani tekit üzerine innel insan isim cümlesi var. Innel de tekit var. Muhakkak kesinlikle elbette. Yani hele bu insan var ya, insan oğlu var ya, ey insan. La zalumun, Allah'ın verdiği canı, Allah'ın verdiği malı, Allah'ın verdiği imkanları. Yani bir insan kendi eşi eşinin yapısını veya çocuklarını veya malını veya imkanını veya nefesini Adam nefes alamıyor, ona hortum takıyorlar. Efendim hortumdan nefes alamıyor bu sefer, dayanamıyor gibi en basit bir şeyi ele alsan aman Allah'ım. Rabbimizin sonsuz nimetleri el afiye dünya vel ahiret. Dünyada da ahirette de Allah'tan afiyet isteyin. İnnel insan muhakkak insanoğlu le zalûmun son derece zalim. Allah'ın Celle, Celle bunca nimetlerine nankörlük ediyor. Kefar, nankör. Efendim küfrani nimet Allah'ın verdiği nimetlere küfreder nankörlük eder hatsizlik eder Evet feşe suvel CamTAkaba Güneş ay birbirini takip eder yani ikisi de dönüyor biliyorsunuz yani güneş kendisine göre bir yörüngede devam ediyor ay güneşin hem dünyanın hem de güneşin etrafında dönüyor ee, dünya ise güneş'in etrafında dönüyor ee, ay hem dünyanın etrafında o arada da Efendim dünya ile beraber güneşin etrafında dönüyor. Efendim güneş, ay, dünya hep beraber bir yörüngede efendim, deveran ediyorlar. Biraz sonra da kıyamet günü işte orada duvar var. Yani ben bunu uçağa benzetiyorum uçak. Uçak bir yerden kalkıyor uçmaya başlıyor 5 saat. Ondan sonra onun bir pisti var inişi. Dünyada uçmaya başladı boşlukta uçuyor. Ay nasıl ki hiçbir yere tutunmuyor güneş öyle. Dünyada öyle boşlukta uçuyor. Efendim bunun bir duruş veya iniş pisti yok kalla ila dekken dek ya efendim asla diyor yeryüzü dar maduman olacak diyor. Yani demek oluyor ki böyle bum diye vurduğu gibi çarpacak yani paramparça olacak. Ke paramparça olacak ve şemsu ve gece ve gündüz ise yetekaradani. Birbirinden borç alırlar. Acayip bir ibare bu. Dikkatimi çekti. Yani gündüzden alıyor gece kısalıyor. Ge nasıl? geceden alıyor gündüz uzuyor. İşte 21 Eylül 21 Mart Baktığınız zaman milimetrik oluyor. Öyle yükseliyor. Ne kadar e, efendim gece olmuş şu kadar saat. Ondan sonra diyor ki tamam sen kullandın. Birbirlerine borç veriyorlar. Bir tane fazla faiz yok yani aralarında. Ben senden şu kadar fazla kullanacağım diye bir şey yok. Yete akaba yetekaradan ediyor. Borç alırlar diyor. Efendim e, o borcu ne kadar aldıysa aynısını da veriyor. Bu şekilde bakıyorsunuz uzuyor kısalıyor. İşte Mekke'de bakıyorsunuz. Yarım saat 40 dakika yaz kış arasındaki fark o kadar fazla değil. İşte o Ekvator'a yakın olduğu için böyle vetaraten yakuzuha za minha bazen ondan alıyor o uzuyor. Süme yakuzul aher minha sonra efendim diğerinden alıyor o da kısalıyor. Böyle devam ediyor. Allah'ın yarattığı ilahi bir düzen. İnne hakka Allahi esqala min an yukavime Yani Allah'ın celle celaluhu'nun Hakkı kulların takdir etmesinden çok çok ağırdır. Kul bir şeyin kıymetine, Efendim Allah'ın verdiği göze, işte kula, dile, nefese, efendim şükürler olsun, sen ne kadar takdir edersen, yine Allah'ın Celle'cinin sana verdiği nimetin, kıymetini tam bilemiyorsun. Ve yine Allah Allah'ı en minen yuhsihal ibadet. Yani kulun saydığından Allah'ın verdiği nimet çok çok çok fazla. Çok fazla. En basitinden vücudumuz her saniye saniye, 16 milyon işlem yapıyor. O kadar hücreler ölüyor. Tekrar yenisi diriliyor. O işte elim ayağım o şekilde hareket ediyor. Yani hayat böyle devam ediyor. Efendim yeni hücreler geliyor. İşte yenilenmek suretiyle. Bu nasıl oluyor? Haberim yok. Doktor biliyor mu? O da bilmiyor. Sadece tespit edebiliyor. Böyle bir şey diye. O sistem devam etmedi mi? Yatalak durumuna düşüyor. Allah cümle hastalara da şifa versin. ve نَعْمَ اللّٰهِ اَكْسَرَ مِا اَنْ يُحْزِيهَ Lan nimetleri kolun saydığından çok çok fazla. Walakin esbihu tevvabin siz efendim sabah olur akşam olur tövbe edin. Ve emsu tevabin akşam oldu. Burada esbihu sabah. Tövbe edin. Akşam oldu, tövbe edin. Daim Allah'a münacat edin. Bu Sayı Bukhari'de hadis-i şerif olarak rivayet edilmiş. Burada uzun bir rivayet var. Dikkatimi çekti. Yahrucul bin Adem'e yamal Kıyamet Selası Divan. Kıyamet günü 3 Dosya açılacak insanoğluna. Divanun fiil amelü salih. Birinde ameli salihler olacak. Ve divanun fihi zunubuhu. Birinde de günahlar olacak. Ve divanun fihi enni'am minallahi teala. Birinde de, efendim, demek ki bir ameli salihler var. Efendim, onlar güzel. Namaz, oruç, ibadet taat. Bir de günahlar var. Ki Rabbim muhafaza eylesin. Amel defterimize büyük günah yazdırmayalım. Günahlarımız olmasın. Risktir çünkü. Allah affeder. Ya affetmese ne olacak? Bir de Allah'ın nimetleri. Fe li Allah celle celal en küçük verdiği nimetini bu Hesap buradan hesaba başlayın. Efendim, "Kafi kal fi divani min amelihi salih." Bu ameli salihten bunun karşılığında Allah'ın verdiği işte diyelim ki, göz nimeti, Mevla'nın işitme nimeti. Ne kadar acayip bir şey. Sağlık mesela, eli, ayağı, gözü, kulağı vesaire. Bunun karşılığında amel-i salih'ten alın bakın. فَتَسْتَوَعِبًا عَمَلِهُ سَالَكُلَّهُ Yani bu yaptığı bütün ibadetler bir tane Allah nimetin karşısında yok olur. Musa a.s. döneminde adamın biri sürekli ibadet edermiş. Musa a.s. ya Rabbim senin mülkünde bundan daha kıymetli bir kulun var mı? Der. O daha ahir zaman ümmetinin kıldığı sabah namazı, bir sabah namazı bu senin ümmetinden daha hayırlı sevaplara nail olacak bu ümmete verilen mükafatlar çok çok fazla. Yine velilerden bir tanesi vefat eder. Çok ibadet etmiş. 300 yıl, 400 yıl hiç Allah'a asi olmamış. Vefat ediyor. Vefat edince bu sefer Mevla Celle Celaluhu Cilve-i Rabbani ameli salihinle mi cennete girmek istersin? Yoksa lutfumla mı? E, ameli salihlerin var, bir sürü ibadetlerim var. Tamam, güzel. Mevla buyurur ki göz nimetini bir teraziye koyun. Bütün amellerini bir teraziye koyun. Göz nimeti bir teraziye konuluyor, o amel tükeniyor. İşte hadis-i de geçiyor. E diyor ki ya Rabbimiz lütfunla. Resulullah Efendimiz Enne bihi. Allah beni lutfuna gark eder. Yani herkes Allah'ın lutfuyla cennete gider. Çünkü e, sahip olduğun her şey Allah'ın. Yani her şey onun. Can da onun, mal da onun, aldığın nefes de onun. E, şu uzay boşluğunda yüzde yirmi bir oksijen oranından bahsediyor. Onu da ayarlayan Allah Fazla olsa nefes alamıyorsun, az olsa nefes alamıyorsun. O oranı kim ayarladı, nasıl oldu? Haberimiz yok. Bunların hepsini Allah ayarladı. Allah'ın nimetleri, Allah'ın sana yaptığı iyilikler o kadar çok ki bir insan amellerinin karşısında Allah nimetini teraziye koydu. Hepsi hepsi kayboluyor, hepsi yok oluyor. Ve amelû salih kullu. Sümme tenehâ fetekul. Sonra der ki, ve izzetike mestevfîd. Efendim senin izzetin. Yetmedi bunlar. Ve tebkâed Efendim günahlar kaldı. Ve ni'am senin verdiği nimetler kaldı. Yani ameli salih bitti. E günahlar var. Nasıl karşılayacağız? Bir de Allah'ın nimetlerinin devamı var. Feyze eradallahu en yerhame. Mevla Teala kuluna merhamet etmek istediği zaman ya ibade Kadı da'aftu leke hasenatike. Ben senin sevaplarını arttırdım. Ve tecavestu ki Günahlarından vazgeçti. Yani Allah'ın lütfu. Rabbim yaptıklarımızı kabul eylesin. Bütün mesele bu. Bütün mesele bu. Bunu şöyle bir misal verebiliriz. Yani önemli bir yere gittik. Yemek yiyeceğiz orada. Orada yani seçkin de bir yer. Güzel leziz de yemekler. Efendim kesimlerini e, İslami usullere göre helal e, rızıkları ayarlamışlar. Gittik orada çorbamızı içtik. Yemeğimizi yedik. Orada efendim daha istediğiniz bir şey var mı diye servis yapıyorlar. Gayet sarif davranıyor. Teşekkür ederiz. Ödemeyi yaptık. Buraya kadar iyi. Şimdi çeviriyoruz. O geliyor diyor ki efendim bize bir teşekkür edin bakalım herkes bizim servisimize layık olmaz bak size servisler yaptık bizim kıymetimizi bilin falan yani insan döner bakar sen ne diyorsun yani ne demeye çalışıyorsun şimdi Allah çelençiler gökleri yeri yaratmış insanları da yaratmış Allah sana kendini tanıma kendini kulluk yapma şanını vermiş bir insanda Allah'ım bak ben namaz kıldım ben şöyle yaptım böyle yaptım benim kıymetimi bil ya bu böyle bir söz şey söylenir mi? Bir insan kendimiz servis yapıyor Allah'ım kulluğumu kabul eyle. Sana kulluk yapmaya çalıştım. Efendim huzuruna geldim. Ne kadar güzel bana bu kulluğu nasip ettin diye. Biz burada şükrümüzü ifa etmek durumundayız. Yani Allah'a teşekkür etmemiz lazım. Şükürler olsun Allah'ım. İşte burada ne, ne diyor? Yani bir insanın eğer Allah'ın nimetleriyle beraber tartılsa amelleri biter. Ondan sonra günahı kalır. Ondan sonra bir de hala Allah'ın nimetlerinin hesabını veremezsin. O kadar çok sana Allah'ın iyilikleri var manasında. Uzun bir hadis-i şeriftir bu. Arz ettikten sonra geldik. 35. ayet İbrahim suresi. Ve izkale İbrahimu. İbrahim aleyhisselam buyurdu ki. Rabbi, Allah'ım, Rabbim, ic'al hâzel belde âminen. İc'al yap, kıl, hâzel beled. Elbelet kelimesi Kabe-i Bu mukaddes toprakları. Aminen emniyetli kıl ya Rabbim. Emniyetli kıl. Kim Kabe'ye vardı o mukaddes harem topraklarına? Emniyettedir. İşte bu ayetten dolayı oraya varan emniyettedir. Mevla Celle Celaluhu da buyurdu ki buraya gelen kullar buradaki otuna, canlısına, böceğine, dokunmasın. Burada... Burası emniyetlidir. Her şey emniyette. Otu da emniyette. Ağacı da emniyette. Yeşilliği de, böceği de. Dokunmayın. Sineğine de dokunmayın. Hiçbirine dokunmayın. Ben bunu şuna benzetiyorum. Misal olarak. Bir insanın yüz tane çok kıymetli akrabaları var. Efendi büyük de bahçesi var. Onlara bir ikramda bulunmak istiyor. Ve iftara çağırıyor. Yemeğe çağırıyor. Fakat aralarında birkaç kişinin arasında sorun var. Diyor ki bak hepinizi çağıracağım. Aranızda sorun var. Benim soframda kavga etmeyin. Geldiğinizde... Benim haremimde, benim evimde tatlı, mutlu bir ortam istiyorum. Lütfen orada kavga dövüş etmeyin. Rica ediyorum. Eğer efendim sakin olacak, konuları açmayacak, birbirimize kötü konuşmayacaksanız buyurun gelin. Onlar dedi tamam diyorlar ya tamam konuşuyor. Hakikaten geliyorlar. Orada herkes muhabbette, sevgiyle. Efendim yeniliyor, içiliyor. Ya çok da iyi oldu ya. Efendim birbirimize de küs olmayalım ve hatta barışalım. Güzel bir ortama vesile olundu. Ondan sonra herkes dağılıyor. Ne kadar güzel. Şimdi Allah Celle Celaluhu da kullarım. Bu... Dünya kainat benim. Benim mülkümde yediğiniz, içtiğiniz, hayatınızı dibinizi kırdınız, döktünüz. Fakat el hac ve rümelumat Kâbe. Kâbe'ye geleceğiniz zaman efendim, fela rafe'te ve la fusuka ve la Kavga, dövüş, gürültü, patırtı, efendim kötü söz yapmayın. Bak yani dünyada bu kadar bağırdınız, çağırdınız ama buraya gelince şu topraklarda istemiyorum. Yoksa hacınızı kabul etmem. Kabe'ye gelince sessiz olacaksınız, sakin olacaksınız. Kimseyi kırmayacaksın, kimseyi yüzmeyeceksin, kimseye bağırmayacaksın, kimseye kaba davranmayacaksın. Elinle vesaire ondan sonra ihramdayken eşinle beraber olmayacaksın. E, harem bu mukaddes. Mukaddes oluyor. Haccın en önemli şartlarından bir tanesidir. Sessiz olmak, kavga dövüş etmemek. Şimdi burada da İbrahim Aleyhisselam Allah'ım burayı mukaddes kıl. Yani e, insanlar buraya gelince sükunet. Hakikaten milyonlar buraya geliyor. Bakıyorsunuz Arafat'ta ya, hiç kavga dövüştü duyamazsınız. Dünya tarihinde böyle bir şey yok. Yani gelir sükunet herkesle bey geldim ya Rabbim. Allahu Ekber der hacı olayım diye. En ufak bir hakaret veya sert konuşmak hacın gidiyor. Bu işin şakası yok. Oradaki o sofrada sen bağırdın çağırdın. E ne dedim ben sana? Yani burada gelin sessiz bir şekilde bir huzurlu sofra istiyorduk. Sen niye bunu yaptın? Bütün her şey ahengi bozulur. Yani gibi anlamak lazım meseleyi. Rabbi ceal hadel Allah'ım bu Kabe-i Muazzam'ı emniyetli Emniyetli yer kıl. ni ve beniyye. Beni ve çoluğumu çocuğumu zürriyetimi. Ya Rabbi. İbrahim Aleyhisselam'ı ve onun yolunda. Efendimiz Aleyhisselam. Hepsini seviyoruz. Onların yolundayız. Evlatlarım. Ya Rabbi biz de onların manevi evlatlarıyız. İnşallah bu duaya hep beraber dahil oluruz. Yani Kur'an'ın mucizesi bu. Rabbimizin ayetleriyle Rabbimize dua ediyoruz. Ya Rabbim bir efendim İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı dua gibi. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan, putperest olmaktan biz Allah'a taparız. Ya taşın tuncun peşinde ne işimiz var? Yani insanoğlu Allah'ı aziz kılacak. Bütün arzu ve isteğini Allah'ın emrine tabi kılacak. Allah'ım sen ne istiyorsun ben onu yaparım diyecek. Şimdi Allah Celle Celaluhu ilahi emirleri dururken bir başka efendim yapıyı veya da tamam Allah benim Rabbimdir ama ben şunun dediğini yaparım şu yolda giderim. Ya o zaman sen ona tapmış oluyorsun yani bu efendim önceki çağlardaki gibi efendim böyle taşların karşısında illa. Hareket yapmaya gerek yok. Bütün mesele nedir? Arzu ve isteğini Allah'a tabi kıldın, Allah'a taptın. Arzu ve isteğini başka bir şeye tabi kıldın, ona tapmış oldun. Bunun özeti budur. Onun için biz imanımız, iman neyi gerektiriyor? E inan, inanmayı yani Allah'a iman, onun helalini helal, haramını haram. Allah'ım, efendim e, beni ve zürriyetimi putlara tapmaktan uzaklaştır diye dua ediyor. E, Rabbim bu duanın tesirini bizlere de göstersin de. E, i̇man üzere ölmeyi Şirke bulaşmadan ölmeyi nasip etsin 36. ayet Rabbi Allah'ım Rabbim İnne hunne o putlar Edlelne ketiren minen nas saptırdı Kesir çok minen insanlardan İnsanlardan bir çoğunu saptırdı e, Yeryüzüne baktığımız zaman Ekser 8 milyar Neredeyse 7'si efendim, Allah'tan gayri bir yolda Allah'ın dediğini Sırt çevirmiş, başka bir yolda gidiyor. Yani dünyada insanlar iki kısımdır. Arzu ve isteğini Allah'ın emrine tabi kılan, arzu ve isteğinin peşinde giden. Buna istediğin ismi tak. Arzu ve isteğinin peşine gidiyor. Efaraite menite kaze. Ilahu Arzu ve isteğinin peşine gidenin ilahı kendi nefsidir diyor Allah. Sen kendi nefsine tapıyorsun. Ben senin Rabbin değilim. Yani dediğini yapıyorsun. Benim dediğimi yapmıyorsun. Ayet'tir bu. Efaraite menite kaze. Edindi ilahu ilahular hevavu arzusunu ilah edinenin, ilahın kendi nefsi. Minennaz. Femen tebiani, kim bana tabi olursa, diyor İbrahim Aleyhisselam, fe innehum inne, o bendendir. Ve men asani, kim bana asi olursa, fe inneke, sen Gafurur Rahim efendim, sen son derece affeden merhamet sahibisin. Şimdi koca peygamber ne diyor? Bana tabi olacaksınız diyor. Yani biz, Efendimiz aleyhissalatu vesselama uymadan, Allah'a kulluğumuzu ispatlayamayız. Bütün Ulam, İmam, İmam Şafir rahmetullahi buyuruyor ki, ilim ehli insanları peygambere ittiba ve onun sünnetine çağırır. Peygamber Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi de Kur'an'ı bize açıklar. Yani Kur'an'ı açıklamak veya onu doğru bir şekilde yaşamak direkt olarak bizim haddimize değil. O Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mahsus. Çünkü Kur'an'ı anlaşılır şekilde yaşantısını tanıtan ve Kur'an'ın nasıl anlaşılması gerektiğini öğreten Resulullah Efendimiz'dir. Peygamberi devre dışı bıraktığın anda dinsizlik ortaya çıkar. Çünkü direkt Kur'an'ı e, anlama kabiliyetini Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vermiştir. Peygamberlere vermiştir bunu. Peygamberlerin vazifesi o Kur'an'ı bize açıklamak olmuştur. Yani eğer Habibim de ki Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız de ki fettebi bana uyacaksınız. Allah'a giden yol peygamberden geçiyor. Çünkü la kad kaneleku fi Allah biliyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem usvetun hasene. Andolsun uymanız gereken ölçü o. Yani bunu biz e, tekrar etmişizdir. Bir imalat kalıbına benzer. İmalata bir kalıp vardır. O kalıba uyarsa o imalat doğru. Uymadı mı? Bu iş posa olur, hurda olur. İnsanlık kalıbı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ona uyan, insanı kamil oluyor. Allah'ın kulum dediği kul oluyor. İşte burada İbrahim Aleyhisselam dediği, bana uyan, o bendendir. Asi olan ise Allah'ım sen affedicisin, merhamet edicisin, sen bilirsin diyor. Yani Müslüman beddua etmez. Mesela dalalete düşen insanlar, Allah istikamet versin, Allah iddia versin. Yani beddua etmiyoruz. Ya Rabbim yanlışlardan. Efendim nefsani işlerden, putlara tapmaktan, Allah'tan gayri yollarda gitmekten Allah muhafaza eylesin. Rabbim hakkıyla kendi yolunda nefes tüketmiyor muvaffak eylesin. İsa aleyhisselam da nasıl dua etti? İn ta'dîbuhum. Allah'ım eğer onları azap edecek olursak. Efendim fe inna ibaduk. Onlar senin kullarındır. Ve in ta'fir lahum onları affedecek olursan fe inneke ente'l hakimsin. Aziz ve hakim olansın. Her şeyin sahibisin. 37. ayet. Rabbena Ey Rabbim, inni eskentü min zürriyeti, zürriyetimi yerleştirdim. Bir vadin, bir vadi bir vadi ki gayri zi derin, burada ekin yok, bir şey yok. Burada mühim bir mesele var. Allah Celle Celalun emirleri sorgulanmaz. İbrahim Aleyhisselam, Hacer annemiz sarayda yetişmiş, sarayda büyümüş, iffetli iyi vakarlı birisi. O saraydaki kral İbrahim Aleyhisselam'ın mucizesini görünce ve Hacer annemizdeki olağanüstü halleri, iffetini görünce e, bu efendim bunun üzerine Sara annemizde bu hadiseler oldu. Hacer annemiz dedi ki bu da sizin gibi efendim e, eh, onurlu, vakarlı, asaletli bir insan bu da sizi e, hizmetinizde olsun. Siz büyük insanlarsınız dedi. İbrahim Aleyhisselam ile Sare annemiz bir yolculukta bir kral onları alıkoymuştu. Uzun bir meseledir. Tefsir dışı onları izah ederiz. Ve orada mucizeler görüldü. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Sare annemize dokunamadı o kral. Onun üzerine o olağanüstülükleri görünce dedi ki sen peygambersin dedi. Bakacağım dedi. Ben de iman ederim vesaire. Böyle meseleler oldu. Sonra Hacer annemizi İbrahim Aleyhisselam'a emanet etti. İbrahim Aleyhisselam sonra Hacer annemizle evlendi. Şimdi Olayı başa alalım. Hacer annemiz sarayda yetişmiş. Sarayda efendim iffetini bakarını orada muhafaza etmiş. Ve koca İbrahim aleyhisselam gibi bir peygamberin eşi olmuş. Peygamberin eşi olduktan sonra İsmail aleyhisselam gibi büyük bir peygamber. E, Efendimiz aleyhisselatü vesselamın soyundan e, efendim İsmail aleyhisselamın soyundan geliyor. Böyle bir peygamberin annesi oluyor. Allahu Teala diyor ya İbrahim buyur ya Rabbi. Eşini evet ya Rabbim kucağındaki bebeği evet bir vadiye götür 1600 metre Şam'daydı o zaman 1600 metre efendim Mekke'deki o vadiye götür orada o zaman hiçbir şey yok su da yok oraya götür bırak şimdi akıl olarak düşünüldüğü zaman ya bir insan eşini çölün ortasına bir vadiye su da yok oraya bırakıp gelmesi bu olacak iş değil ama emreden Allah Allah ne emrettiğini bilir yani sen ne düşünüyorsun demiyor Allah onu İbrahim Aleyhisselam tamam ya Rabbi Tamam ya Rabbim. Teslim oldular İbrahim Aleyhisselam'a oğlunu kes deyince Mevla Teala İbrahim Aleyhisselam dedi ki oğlum buyur babacığım Allah seni kesmemi emrediyor. Allah mı istiyor? Allah istiyor. Allah'ın emrini yap dedi. Bakın burada yani itiraz yok. İşte sakal bırakayım mı? İşte örtüneyim mi? İşte faizden vazgeçeyim mi? Zinadan vazgeçeyim mi? İçkiden vazgeçeyim? Bu pazarlık. Bu pazarlık olur mu? İman böyle olur mu? Allah'ı sorgularcasına günümüzdeki sıkıntı bu. Yani Allah Celle Celaluhu sanki o işi tam efendim haşa haşa ortaya koyamadı. Yani meseleyi tam efendim göremedi. İnsanoğlu diyor ki böyle olur mu? İbrahim Aleyhisselam ey Allah'ım bir hanım evladıyla çölün ortasında bırakılır mı deseydi ne olurdu? Allah'a asi olmuş olurdu. Ama öyle mi yaptı? Götürdü oraya bıraktı. Şimdi Allah Celle Celaluhu ne emrettiğini bilir. Mülkün sahibi odur. Ve orada yalnız kalan birisi susuz yaşayamaz. Mevla Teala İsmail Aleyhisselam ayağını vurduğu gibi yerlerden sular fışkırdı. Sular fışkırınca hemen Cürhumi kabilesinden bir kabile geldi. Onlar da orada efendim uzak bölgelerden de ticaret yapıyorlardı. Oraya meyveler vesaire getirdiler, yiyecekler getirdiler, sürüleri vardı. Efendim o sürülerden işte sütler sağıldı vesaire. Yaşanır bir hale getiren Allah. Allah ne emrettiğini bilir ve... Orada kullarına nasıl efendim yiyip içip onlara hayat vereceğini bilir. Biz burada efendim böyle olur mu diye itiraz Allah'ı sorgulamaktır. Bu direkt imansızlık alametidir. Çok mesele dikkat etmek lazım. Biz olayı hikaye olarak okursak bir şey anlayamayız. Min bi vadin izen burada bir yiyecek yok. Hinde beytikel muharram. Mukaddes Kabe'nin yanında. E şimdi kendisine demek ki burada bir Kabe-i Muazzama'nın olduğu vahi yoluyla bildirilmiş. Veya İsmail Aleyhisselam efendim kendisine kabe i Muazzama'nın yapılması bildirildikten sonra bu duayı yaptı. Böyle efendim tefsirlerde izahatlar yapılmıştır. Her şeyin doğrusunu Allah bilir. Rabbena ey Rabbim li yukimussala. işte bir baba dua etmeli. hep bunu görürüz. Allah'ım evlatlarım, zürriyetim namazlarını kılsınlar. Nurû evlâdikum bis-salâh. Çocuklarınıza namazı emredin. Önce bir baba وَاَمُرَ اَحْلَكَ بِسْسَلٰهِ Çocuğuna namazı emret. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Sen de ona devam et. لَا نَسَلُكَ رِزْكَ Ben size rızık istemiyorum. Çünkü yaratan Allah. Yani bizim vazifemiz Allah'ı bilmek, ona kulluk etmek, namaz kılmak. Allah'ın vazifesi. Yerden efendim meyveleri sevdiği nimetleri yaratmak ve hayat vermek veriyor. Allah nimetini sürdürüyor. Mülkün sahibi Allah'tır. O ne yaptığını biliyor. Biz işimize bakacağız. Biz işimize bakacağız. Burada ne diyor? Allah'ım çoluğumu çocuğumu namaz kılan eyle. Namaz kılan. Ama günümüzde bakıyorsunuz çoluk çocuğuna hep efendim istikbal ne olacak? İstikbal ne olacak? Ya yarını yaratan Allah yarını sen de bilmiyorsun ben de bilmiyorum. Çocuklarımız namazı nasıl kılacak? Allah'a nasıl kulluk edecek? Bunu düşünmemiz lazım. Biz çoluk çocuğumuzu iffetli vakarlı nasıl yetiştireceğiz? Tırnağının ucunu namı harama göstermeden iffetli bir kız evladı yetiştirip onun gül gibi pırıl pırıl bir yuva kuyu kurup hiç harama bulaşmadan tertemiz bir nesilden efendim çoluk çocuk sahibi ve torun sahibi nasıl oluruz? Biz Bunu düşünmemiz lazım. Biz bunu bırakmışız. Neredeyse uluhiyet manasında yarınki hayatımız nasıl devam edecek? Yarınki rızkı yaratan, yarınki dünyayı yaratan, yarınki günü yaratan Allah'tır. Ha burada biz tedbir almayacağız değil mesela. Bu işte ayeti kelimenin ifadesini ne diyor? Yarınki günümde ne yiyeceğim demiyor. Ya Allahım çoluğumu çocuğumu namaz kılan devamı fecal kıl efideteminin nas? İnsanların gönülleri Gönülleri böyle coşkulu bir şekilde tehvi arzuluyor. Tehvi yani heva ve hevesleri bu Kabe-i Muazzama'ya yöneliyor. Kabe'ye yönelen o şekilde eyle ya Rabbim diyor. Önceki duası ne oldu? Namazını kılan ve çoluğumun çocuğumun zürriyetimin kalpleri Kabe-i Muazzama'ya yönelen. Böyle eyle ya Rabbim. Önce ahireti kazanma hususunda çocuğumuzu, önce Allah'ı bastığın toprağın sahibini, Bastığı toprağın sahibini biz Osmanlı dönemindeki eğitim çocuğa önce bastığı toprağın sahibi ve kendisini yaratan yerlerin göklerin sahibi Allah'ı tanıtıyordu. Ondan sonra mimar ol, mühendis ol, doktor ol, bir şey ol, artık sanat ehli ol vs. Yaratanı tanıyorsun, yaratılışını biliyorsun. Ama şimdi yaratanı tanıma, yaratılanın içerisinde kaybol, sene fizik okuyor, kimya okuyor. Bu kimyanın sırlarını ki yaratan kim ha? O neydi? Allah Allah adam onu, onu bulamıyor 30 sene boyunca Allah demeyi bilemiyor icabı. O hale gelinmiş, kaybolmuş bu çamurun içerisinde. Önce Allah'ı tanıyacaksın diyor ki namazı kılan, kalbi de Kabe'ye yönelen, Kabe sevgisiyle dolan. Allah Celle Celaluhu Kabe-i Muazzama haclar, umreler tekrar nasip eylesin. Rızasına naili, tehvi ileyhim gönülleri oraya coşan. İşte burada ne diyor? Onlara rızıklar ver ya Rabbim. Rızık duası da yapılır? Allah helalinden rızıklar nasip eylesin. Mine <gülüyor> çeşitli meyveler. La <gülüyor> illahüm şükretsinler sana hakkıyla kulluk etsinler. Ne kadar güzel bir dua. Yekun lehum ala Yani onları rızıklandır. Rızık ne yapar? İnsana kuvvet verir. O kuvvetle ne yapar? Efendim Allah'a ibadet edersin, taat edersin, çoluk çocuğun lafakasını kazanırsın. Allah nimetini daim eylesin, rızasından aile eylesin, son nefeste iman cennetiyle cemal ile müşerref eylesin. Geriye kalan ömürlerimizi rızasına muvafık bir hayat, son nefeste iman cennetiyle cemal ile müşerref eylesin. Efendim 38. ayet yeni bir bölüm burada iktifa edelim. İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Amin. Subhan Sana hakkıyla kul habibine ümmet. Yâ rabbel âlemin tabi olmayı. Haramlardan günahlardan fıskı fujurlerden muhafaza senin razı olmadığın bütün menfur işlerden, kötü işlerden, gayri ahlaki işlerden bizlere uzak eyle ya Rabbi. Razı olduğun işlerle meşgul eyle. Çolumuzu çocuğumuzu yolunda yetiştirmeye muvaffak eyle. Dünyada da ahirette de bizlere izzet kaynağı olacak güzel nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. İbrahim Aleyhisselam'ın dualarını duyduk. Senin kitabında, senin... De... Halil'im dediğin, dostum dediğin, ya İbrahim Aleyhisselam dualarına, ya Rabbi hakkıyla namazını kılan, hakkıyla sana kulluk eden, hakkıyla Kabe'yi muazzamayı seven ve bolca nimetlere gark olan rızıklarını biz üzerimize daim ile dünya ahiret selameti naile ile son nefeste iman, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle. El Fatiha Allah'a emanet.